387. konu, Zeyd bin Hattab'ın, sebat göstermek için arkadaşlarına cesaret vermesi ve şehit olması, Zeyd bin Hattab, yemeğim gününde ordunun bayrağını taşıyordu, Müslümanlar kaçtılar, Benuhanife Hanife kabilesi onlara galip geldi ve İbni Hattab askerlere, ''Siz ne biçim asker ve ne biçim piyadesiniz, Allah'ım arkadaşlarımın kaçmalarından dolayı senden özür dilerim ve müselime ile Muhakkem bin tufeilin uydurduklarından da sana sığınırım.'' dedi ve düşman saflarına dalarak şehit oluncaya kadar savaştı. Elinden düşen bayrağı, Ebu Huzeyfe'nin azadlısı Salim aldı, ''Müslümanlar Salim'e, savaşı iyi idare edemeyeceğinden korkuyoruz.'' dediler. O da, eğer ben, dediğiniz gibi beceriksiz isem, öyleyse iyi bir Kur'an temsilcisi de değilim, dedi. Zeyd bin Hattab, hicretin 12. yılında şehit oldu.